Dijital Kültür Makalleri 24 Neden? Yıkıcı Teknoloji Yıkıcı teknoloji ifadesi ilk kez 1995'te Clayton Christensen tarafından kullanıldı. Son zamanlarda bu ifadenin bir türevi olarak yıkıcı inovasyon da kullanılıyor. Teknoloji veya inovasyon neden yıkıcıdır? Teknoloji hayatı kolaylaştırmak, ucuzlatmak, daha az ile daha çok yapmak anlamına gelmiyor muydu? Aslında bu seksi ifade Thomas Kuhn'un Bilimsel Devrimlerin Yapısı adlı kitabında dile getirdiği paradigma olgusu çerçevesinde kullanılan paradigma tutulmasından başka bir şey değil. Kuhn'a göre bir paradigma sıçraması olduğunda yani mevcut bir paradigmadan yepyeni bir paradigmaya geçildiğinde mevcut paradigmadan olumlu olarak istifade edenler yeni paradigmaya karşı cephe alırlar. Ona göre kendilerini yenilemeyi reddederler. Bu doğal bir tepkidir. Çünkü oyunun mevcut kuralları kendilerinin lehinedir. Sıkıntı nerede? Eğer yeni paradigma kendisine yeterince oyun alanı bulur da genel kabul görürse mevcut paradigmada direnenler kaybetmeye başlar. Bu ayak diretme tepkisi paradigma tutulmasıdır. Bu felç halinin sonucunda elinde avucundakini kaybetmek de bu tür değişimlerin bünyesine yer alan potansiyel yıkıcılıktır. Dijital veya ileri teknolojiler icat edildikçe mevcuttaki eski modeller onlarla birlikte gelen tüm süreçleriyle birlikte çöpe gitmekte yok olmaktadır. Yani teknolojinin yıkıcılığı mevcut teknoloji ve süreçler üzerinde gösterdiği bu sonuçtan dolayıdır. Bilgisayar icat edilip de döküman hazırlama ve yazıcıdan çıktı alma imkanının dijitalleşmesi daktilo kullanımını gereksiz verimsiz hale getirdi. Bu dönüşüm kimler veya neler üzerinde bir yıkım yarattı. Örneğin yönetici asistanları Bilgisayar kullanmasını öğrenmek zorunda kaldılar veya işlerini kaybettiler. Daktilo üreticisi veya satıcıları, daktilo tamircileri, daktilo şeridi üretici ve satıcıları gibi. Bireyler, kurumlar bu dijital veya ileri düzey yıkıma karşı nasıl hayatta kalıyorlar? Eğer yollarına devam etmek bir zorunluluksa, yaşları gençse veya hala para kazanma gereksinimi içindelerse veya çalışmadan duramayacak kadar hiperaktiflerse, bu yeni teknoloji trenini atlamak zorunda kalıyorlar. Daktilo firmaları bilgisayar firması haline dönüşüyor. Daktilo tamircileri bilgisayar tamircisi oluyor. Eğer bireyde veya kurumda bu dönüşüme ayak uyduracak enerji, zaman veya para kalmamışsa bu kez bu dönüşüm emekli olmak için zaruri bir sebep olarak değerlendiriliyor ve sahne terk ediliyor. 30 sene önce bilgisayar gelecek insanları işsiz bırakacak deniyordu. Bugünün iş gücü miktarı ile 30 sene öncesininki kıyaslandığında misli misli artış göstermiş olduğu görülecektir. Peki bu durum bilgisayar insanı işsiz bırakmadı demek anlamına gelir mi? Hayır. Çünkü çok büyük bir olasılıkla bilgisayar geldiğinde onu öğrenmeye pek çok öğrenemeyen pek çok bire işsiz kaldı. Ancak onların yerine bilgisayar becerisine sahip yenileri geldi. Hatta belki de giden bir yerine 3 geldi. Neden? Çünkü yapılan iş hacmi de arttı. Sonuç? Evet bilgisayar eski toprak birilerini işsiz bıraktı ama yeni üçleri iş sahibi yaptı. Yıkıcı teknolojinin yıkıcılığı izafidir. Onunla yaşamayı sürdürebilecek olanlar için o yelkeni dolduran rüzgar, rüzgar gibidir. İler, ilerilere götürür. Diğerlerini ise alıp başka diyarlara savurur. Sonbahar yaprakları misali.